Da Anda, dale. Vale. Vale. Anda Poco a poco. Poco a poco. Ya vale. ya Mansa. Vale. Eh, eh, eh. bueno, Mansa. Bueno, bueno. Thanks. Really? Sevgili dostlar, Açık Radyo 94.9 Babil'den sonra programını dinliyorsunuz. Ben Ercüment Gürçay, teknik masada arkadaşım. Barış Demirel de programa destek veriyor. Bir süreden beri İspanya'nın kuzeydoğusunda Fransa sınırında yer alan Katalan özel bölgesinde yaşanan gelişmeleri takip ediyoruz. Yüz binlerce kişi bağımsızlık diye sokaklara çıktı. Sandıklarını korumak için seçim merkezlerinde sabahladı. ...tüm tehditlere ve İspanyol polisinin şiddetine rağmen karar verme hakkını savunmak için direndi. Ve sonunda Katalon, Katalan parlamentosu 27 Ekim Cuma günü bağımsız Katalonya Cumhuriyeti'ni ilan etti. Marşlar okundu, işte sokaklarda mutluluk gözyaşları döküldü. İspanya hükümeti de özel hükümetin görevden alınmasını sağlayacak bazı düzenlemelere gitti... Katalonya Katalon parlamentosunun aldığı bağımsızlık ilanı kararını askıya aldı ve İspanya Anayasa Mahkemesi de Belçika'da bulunan Katalan lider için tutuklama kararı çıkardı. Ee, geçen günlerde de 8 Katalan bakanın e, tutuklanmasına karar verildi. İspanya'yı ilk kez işte okul yıllarında... ...Servantes'in roman kahramanı Don Quixote'la tanımıştım. Okuduğu işte şövalye kitapların etkisinde kalarak... ...bir gün Atı Dülsine'ye biner ve yanına... ...Sancho Panza'yı da alarak işte mazlumları korumak için yola çıkar. Kötülere göz açtırmaz ama ne var ki her seferinde yere yıkılır... ...ama aldırmaz yine kalkar ve yine yel Ermenilerin üzerine üzerine gider... Don Quixote bir simgedir yani her türlü zorluğa rağmen daha iyi bir dünya için yel değirmenlerine karşı mücadele etme inadını gösterenleri simgeler. Katalonya'daki gelişmelerin nereye evrileceğini hep birlikte takip edeceğiz elbette. Ben bugün sizlere İspanya'dan ses kayıtları dinletmek istiyorum. Programa iki Katalan halk ezgisiyle başladım. Kuzu güden ve sesiyle kavalıyla onlara yoldaşlık eden bir çoban müzisyenin ses kaydıydı. İspanya'nın Aragon, Galicia, Extremadura ve Bask bölgelerinden ve bir de bale aradalarından eski halk şarkıları kayıtlarıyla programa devam etmek istiyorum. Bu kayıtları 1915 doğumlu Amerikalı bir müzisyen, bir etnomüzikolog, işte bir ses avcısı, yazar, akademisyen, sözlü tarihçi, siyasi eylemci, radyo programcısı ve film yapımcısı olan Alan Lomax 1940'lı yıllarda kaydetmiş. O günün en son kayıt teknolojisini kullanarak önce Amerikan halk şarkılarını kayıt altına almış. İşte sonra İngiltere, İrlanda, Karayba'daları, İtalya ve İspanya'ya seyahatler yapmış. Bugün o ses kayıtları Amerikan Kongresi Kütüphanesi arşivinde yer alıyor. Lomax siyasi görüşleri nedeniyle 1950 yıllarda Amerika'da başlayan işte komünist cadı avının da kurbanlarından olan ve uzun yıllar... ...Avrupa'da yaşamak zorunda kalan e, bu e, Lomex'in çalışmalarına... ...bundan sonra da programda zaman zaman yer vermeyi düşünüyorum. E, bugün İspanya'dayız. Şimdi sırada Katalonya'nın hemen Doğu sınırında e, yer alan Aragon bölgesinden... ...iki halk şarkısı e, dinletmek istiyorum. Önce Seme Olvidan Los Ramales ve ardından Nayosti Albaras. İlk şarkıda bir erkek vokal dinleyeceğiz. Ardından gitarlar, vurmalı çalgılar ve diğer erkek sesleri şarkıya girecekler. E, nefis bir halk şarkısı kaydı dinliyoruz. <gülüyor> Oh. Mi acuer. Amor sa Radyo 94.9 Babil'den sonra programını dinliyorsunuz. Bugün Amerikalı etnomüzikolog Alan Lomax'in 1940'lı yıllarda İspanya'nın çeşitli bölgelerinde yaptığı ses kayıtlarından örnekler dinletiyorum. Şimdi sırada yine Aragon bölgesinde yapılmış ilk iki halk şarkısı kaydı var. Önce Todos Los Anio Venimos ve ardından Yano Canté Com Abans. Nefesli sazlarla başlıyor ilk şarkı. sonra erkek seslerinin nefis vokalleri geliyor. İkinci şarkıda da nefesler, gitarlar ve kadın bir kadın vokali din, duyuyoruz. Şimdi dinliyoruz. Todos los años venimos a cantar por este tiempo. Todos los años venimos a cantar por este tiempo. Las coplas del aguinaldo del divino nacimiento, las coplas del aguinaldo No bueno. A esta casa llega principe a esta casa Radyo 94.9 Babil'den sonra programını dinliyorsunuz. Bugün Amerikalı etnomüzikolog Alan Lomax'in 1940'lı yıllarda İspanya'nın çeşitli bölgelerinde yaptığı ses kayıtlarından örnekler dinletiyorum. İspanya'nın kuzeybatı ucunda yani Atlas Okyanusu'na doğru uzayan büyük bir yarımada üzerinde yer alan Galicia bölgesindeyiz. Peş peşe bu bölgeden üç halk şarkısı dinleyeceğiz. Önce Galisyalı kadınlardan coşkulu bir e, halk şarkısı dinliyoruz. E, vurmalı çalgılarıyla da şarkıya eşlik ediyorlar. Cuando la niña es casada. Ardından Jose Maria Rodriguez ve arkadaşlarından dinleyeceğimiz bir halk şarkısı var. Eres una, eres dos. Ve sonra Manuela Lema Santos bir halk şarkısını yine kadınlarla birlikte seslendiriyor. Donde Vay San Juan. e na cor do caldo sin unto, a sin aceite. Caldo sin unto, a ai la la la ai la, la la la I la, I la la la la Vas pantos para para la noche chuchar la la la no la la la la la Morir por ti ere te yo te yo botado de o de o Tre la la la, la, la, la, la la la, tre la la la, tre la la la. al mi niño, de bautizar mi niño que donde Florçida, Fumbela oh, ben Açık Radyo 94.9 Babil'den sonra programını dinliyorsunuz. Bugün programda Amerikalı etnomüzikolog Alan Lomax'in 1940'lı yıllarda... ...İspanya'nın çeşitli bölgelerinde yaptığı ses kayıtlarından örnekler dinletiyorum. Ee, sırada yine Galicia'dan üç halk şarkısı kaydı daha var. Önce bir köy korosundan bir halk şarkısı dinleyeceğiz... Coplez de Nadal. Ardından Manuela Lema Sanchez bir ninni seslendirecek. O Nennio. Ve sonra Manuel Lema Santos'un kadınlarla birlikte seslendirdiği bir şarkı var. Shannon Hayno Mondo Enterio. de cantar <gülüyor> Nos queremos muy Non dormen, non, que non dormen, non, que non dormen, non. On oh, el niño oh, que veno coco. On oh, el niño oh, es tu padre que a Virgen do Carmen, es Mai San Jose, Mai San Jose, Mai San Jose. Oh, On el niño es tu padre vaya de la casa sin que ningun que nos pudiera sixiar Radyo 94.9 Babil'den sonra programını dinliyorsunuz. Bugün Amerikalı etnomüzikolog Elon Lomax'in 1940'lı yıllarda İspanya'nın çeşitli bölgelerinde yaptığı ses kayıtlarından örnekler e, dinletiyorum. İspanya'nın Katalonya, Aragon ve Galicia bölgelerinden halk şarkısı kayıtlarını dinledik. Şimdi İspanya'nın orta batısında Portekiz'e sınırı olan Ekstra Madura bölgesinden kadınların seslendirdiği bir şarkıyla programa devam ediyorum. Magnanita de, de San Juan. Magnanita, de La delga llega la la del mi caballo al agua, a la del mar la, del gavilán, y el gala, la del Yerga bilan bebe, bebe caballo rocío Bebe caballo roza La de erga bilan Yerga la La de erga bilan Muşa cebada uh -huh. te he echado Pero más te pienso echar La gavilán si me llevas esta noche donde la mía infanta está La del gavilán yergala la del gavilán El rey que lo estaba oyendo desde su bar real La derga Asomate, infanta, Si te quieres asomar La derga yergala La derga vilan verás la serenita La serenita del mar La derga yergala La der esta no, no es la serenita Ni la serena del mar La der Gabilan La der Gabilan Esos son los mis amores Que me vienen a buscar La der Gabilan La derga vilán. Si esos son los mis amores La muerte le pienso dar La derga vilán La derga vilán. Si mis amores muriesen Yo viva no he de quedar La derga vilán y La del Gabilan, al otro día siguiente por ambos hacen señal. La del Gabilan yer gala, la del Gabilan. İspanya'da 1940'lı yıllarda yapılan halk şarkıları kayıtlarından... E, ...seçtiklerimi dinletmeye devam ediyorum. Sırada İspanya'nın kuzeyinde yer alan Bask bölgesinden halk şarkıları var. Önce Kompas Bargu Barguila'nın seslendirdiği bir şarkı var, Delgadinho. Ve ardından Ignazio Esmendi Basarin'in söyleyeceği bir şarkı var, Ameri Ketan Es Daki Sute. Yo tres hijas todas tres como una plata y la más pequeñita del se llamaba y tanto un día a la mesa su padre la reparaba. padre Birini mira usted, que tengo yo en la mi cara göreceğim, beni göreceğim. Beni göreceğim, ser mi Beni No lo quiera el Rey del Cielo, ni la Reina Soberana. Baca ecria, baja e adelgadina, mata la. Sina no la queréis matar, encerrarla en una sala. No la daré ir de comer, si no es humo de retama. No la No es agua muy salada <coughs> Pasando días y noches Se ha asomado a una ventana Y ha visto estalar su hermana Bordando ricas taballas Hermana, oh, sí. si eres mi hermana Dios bir rit de agua mar de aç. Adiye sevdim. Benim kafamı. Benim kafamı. Benim kafamı. Benim kafamı. Benim kafamı. Benim kafamı. Benim kafamı. Benim kafamı. Benim kafamı supiera la cabeza no cortará. se retiró delgadina muy triste y desconsolada, con lágrimas en los ojos toda la a regaba con de su pelo, toda la sala cruzaba. <coughs> madre, si es usted mi madre, por Dios una rita de agua. Mártese que no de hambre, a Dios entregó mi alma. Andar malva hija andalía hija malva padre jesus si mi padre por dios un arito de agua mar de ese que no de hambre a dios entregó mi alma Delgadina, delgadina, tu ardesel mi enamorada. Si sí, padre si sí, lo seren, y aunque sea de mala gana. Y al bajar por la escalera, delgadina suspiraba. Ya bajó a la otra escalera, el gadina muerta estaba. A Gaurası da şarri, maytaşunun es anaiguşya, seğitseyyotu alkarri, Hatortasunik Naibadezute neyba etorri onda ruada Aldeguştik, şorota barats, başo aeta mendigia, metrogüçida emen andikan haten Egunneroko o gi Ş komay dedik İyum Bago onda Ruako Erdia <gülüyor> Açık Radyo 94.9 Babil'den sonra programın dinliyorsunuz. Bugün Amerikalı etnomüzikolog Alan Lomax'in 1940'lı yıllarda İspanya'nın çeşitli bölgelerinde yaptığı ses kayıtlarından e, örnekler dinletiyorum. E, Bask bölgesinden iki halk şarkısı kaydı ile programa devam ediyorum. Önce erkek seslerinden bir bask e, aşk şarkısı kaydı var. Marit Şu Nora. Yani Nora nereye gidiyorsun? Ardından yine erkek seslerden marş formunda bir halk şarkısı dinleyeceğiz. Hora Hora Gure Olentzaro. Yani hepimiz olent oluyoruz. Dinliyoruz. Marit şu, Nora soya. Yes. Yeah. vai per le spoglie Aracızu akin, bir yer medya cez koşa gure ipa olsi andol, la eseri tadagol. Açıyamadıttım, aracızu akin, bir yer Yiğitler onu sıçurta yandırdı, ancak ne kıyı, orada ibliz ya. Cesurler onu sıçurta koşardı. Orada, orada gurem olmazlar. İpahon siyandı, lale şeritler. Kapoyama Açık Radyo 94.9 Babil'den sonra programını dinliyorsunuz. Bugün Amerikalı etnomüzikolog Elon Lomax'in 1940'lı yıllarda İspanya'nın çeşitli bölgelerinde yaptığı ses kayıtlarından örnekler dinletiyorum. Şimdi İspanya'nın Akdeniz'deki adalarından birisi olan Ibiza'dan nefis bir aşk şarkısı dinleyeceğiz. Jose Maria Alzugari gitarıyla çalıyor ve söylüyor. Adios, henne Maria. Adios and my dear. Adios, sepulchro. my dear. Adios. Bugün de Babil'den sonra programının sonuna doğru geliyoruz. Son iki halk şarkısı kaydı İspanya'nın Akdeniz'deki adalar grubu Balear Adaları'ndan gelecek... Ellen Lomex bu kayıtları 1940'lı yıllarda İspanya'nın köylerinde dolaşarak kaydetmiş. Acaba bu sesler bugün de oralarda duyulabiliyor mu bilemiyorum. Ama bildiğim Don Kişot'un inatçı ruhu bugün de o topraklarda Katalonya'da düşe kalka da olsa inatla yel, yel değirmenlerinin üzerine üzerine yürümeye devam ediyor. Ben Ercüment Gürçay ve teknik masada arkadaşım Barış Demirel sizlere ve hepimize gönlümüzce, dilediğimizce yaşayabileceğimiz daha güzel, daha özerk günler ve esenlikler diliyoruz. Haftaya Cumartesi günü uzun yıllar çalıştırdığı bir koroda şarkı söyleme keyfini yaşadığım bir e, müzisyen dostumu sevgili Ak Akyıldız'ı stüdyoda konuk, e, konuk edeceğim. Onunla insan sesi, koro müziği ve daha birçok konuda muhabbet edip seçtiğimiz vokal müziklerden örnekler dinleyeceğiz. Şimdi Balear Adalarından dinleyeceğimiz iki şarkıyla programı sonlandırıyorum. Önce Mariano Izeta'dan bir zılgıt ve ardından bir başka ada şarkısı dinleyeceğiz. Gitar, keman ve kastanyet şarkıya eşlik ediyor. Ponent in Maestral. Haftaya görüşene kadar esen kalın. Güzel bir haftanız olsun. Hoşçakalın. sempre la spera yerba dance on bırakılmış the sesler Hazırlayan ve sunan